Son geçen defa nereyi anlatmıştık? Medhumun sıkalı ismiyle. Sonra bunlar müteradif midir? Yoksa değil midir e, dedik? Yani alimler sünnet, tatavu falan dediklerinde tek bir manayı mı kast ediyorlar? Yoksa ayrı ayrı şeylere delalet eden lafızlar mıdır dedik? Berraç Hollanda dedik aynı manaya delalet ediyor olmasıdır. Çünkü arada Ayır edici, davıt olabilecek bir kayıt yoktur. Yani sünnet şu manaya gelir işte nafile bu manaya gelir diye ama dedi ki bazıları ayırmışlar. Farklı manalarda kullanmışlar. Şimdi bugünkü dersimiz ile ilgili inşallah önce derse girmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim. Sonra geçmiş derslerimizden birine döneceğiz. Öğrendiğimizle onun arasındaki tezatı zikredeceğiz. Öncelikle bizim sünnetin tanımında görmüş olduğumuz tanımla bugüne kadar görmüş olduğumuz bir mesele arasında bir tezat fark eden var mı? Yani biz sünnetin tanımını nasıl gördük? Müstahab'ın tanımını. Biz dedik ki Müstahab'ın tanımı şudur. Ee, yapıldığı zaman sevap alınan, terk edildiği zaman ise ikab alınmayandır. Öyle değil mi? Terk edildiği zaman ise ikab alınmayandır. Peki şu ana kadar gördüklerimizin arasında ee, buna muhalefet edebilecek olan bir şey var mıdır aklınıza gele? Önceki dersler. Önceki. Dersi. Bu dersle alakalı değil, genel olarak soruyorum. Ya usul illaki usul dersi değil yani. Fıkıh da olabilir, hadis de olabilir. Adalet. Adalet mesela nasıl? Aslında biri sünneti terkeliğinde hadisânî birisi bu adaletsizdir, bu hadislere alınmaz. Hı. Güzel. Başka? Gayrı müvekkedin terkini sürekli yapıldı ama kişinin günah düşme tehlikesinin olduğunu Hı. Güzel başka pratik bir örnek. Ha Tamam. İmam Ahmed'in vitirle ilgili söylemiş olduğu söz değil mi? Şimdi, e, usul alimleri usul fıkıh ilminde sünneti tanımlarken sünnet için ne demişler? Müstahab için demişler ki "Ve net bu manfi fiili sevapu ve lem yekun fi Doğru mudur? Yani ne öyle böyle bir şeydir ki fiilinde sevap vardır ama terkinde iqap yoktur. Hâkızen nesir olarak nasıl tanımlamışlar? Demişler ki mâ yusâbu fâiluhu ve lâ yuâkabu hu. Doğru mu? Ama biz fıkıh okurken dikkatinizi çektiyse eğer, e, alimler mesela vitri terk eden insan üzerine bir zem getirmişler. Ve da biz dedi ki hatta e, ikab ve sevabı tanıma koyanlar değil, medhi ve zemmi koyanların tanımı muhakkiklerin yanında daha tercih görmüştür. Öyle değil mi? Mâ yumdahu fâiluhu ve lâ yezmü târikuhu diyenler mesela. E peki şimdi biz bununla yani usulde söylenmiş olan bu noktayla furodaki bunu nasıl birbirinden ayır ede şey yapacağız? Ayırt edeceğiz. Yani usul dersi mesela talebeye usul dersi öğretirken bizlere, talebelere şöyle öğretiyorlar. Bu, bu şekilde anlatıyorlar. Ama fıkıh dersi verirken sünneti terk eden adam müekket sünneti terk eden adamın e, adaleti düşer diyorlar. Mesela veyahutta diyelim işte vitri terk eden adamın şahitliği kabul edilmez diyorlar. E mesela bu zem değil midir zaten? Öyle mi? Bunu nasıl açıklayacağız? Bir fikri olan veyahut da o zaman söylediklerimizden bir şey hatırlayan var mı? Kişinin sadece hmm. işte Kişinin içerisinde yaşamış olduğu ayıp işte bunda, da Daha net bir cümle. Doğru ama daha net bir cümle konunun anlaşılması için. Yani, Ahiret diye e, var dünyada. Sen şahitliğin kabul edilmiyor. Şimdi şu an için, sizin için veya bizim için şu bir şey ifade etmiyor olabilir. Yani şahitliği kabul edilmiyor falan. Ama bir İslam devleti olduğunu düşünün. Yani adamın şahitliği kabul olmuyor. Bir, bir olay görse, bir, bir olaya şahitlik etse, kimse onun e, yapacağı şahitliği kale bile almayacak mesela. Şimdi bakın mesela bir defa öncelikle usul e, de öğrendiklerimizle furuda, öğrendiklerimizin her zaman birbiriyle aynı olması gerekmiyor. Değil mi? Şimdi usul genelde yani başta öyle söyleyeyim inşallah. Usul fıkıhta konmuş olan kaideler genelde galiben yani galiben var olanlar için konulmuş kaidelerdir. Öyle değil mi? Yani usulün koymuş olduğu kaideler mesela alimler bakarlar e, genel olarak naslardan veya ota çıkan bir sonucu usul olarak belirlerler. Öyle değil mi? Ama furu'da bazen buna muhalefet edilebilir. Doğru mudur? Çünkü biz usul bizim için nerede geçerlidir? Ee, bizim için usul fer'i bir meselede ona muhalif olan bir şey olmadığı müddetçe geçerlidir. Ama açık, zahir bir şekilde e, bir şey çıkarsa biz onu ona muhalif kabul ederiz. Bunun örneğini şöyle vereceğim inşallah size. Mesela ehli hadisle Genelde fukahanın arasındaki, yani fukahanın genelinin arasındaki ihtilaf noktası neresidir? İhtilaf noktası işte burasıdır. Yani ehl-i fıkıh genelde usulde mesela bazı kaideler vardır. O kaidelerle hadislere yaklaşmışlardır. Tamam mı? O kaidelere muhalif olan ferdi hadisleri ya görmemezlikten gelmişlerdir veyahut da tevül etmişlerdir. Ehl-i hadisin fakih, fakihleri ise böyle yapmamışlardır. Ehl-i hadisin fakihleri usulü kabul etmişlerdir. Usulün kaidelerini de kabul etmişlerdir. Ama fer'i olan bir meselede eğer o meseleye muhalefet eden fer'i bir delil varsa onu o usul kaidesinin önüne geçirmişlerdir. Bak usul kaidesini iptal etmemişlerdir Hadi dikkat edin. O meselede o usul kaidesinin önüne geçirmişlerdir. Anlaşıldı mı? Yoksa bu usul bu delil var diye bu usul kaidesi batıldır dememişlerdi. Onu ancak asrımızda fıkıhtan anlamayan bazıları Mesela ortada var olan bir, bir kaide var, bütün ümmet kabul etmiş. Sonradan bir tane hadis o kaideye muhalefet etmiş. Bak işte demek ki usulcülerin koyduğu bu kaide batıldır diye. Özellikle zahiri fıkhından etkilenenler üzerine çarpı atıyorlar bu kaidelerin. Bu yanlıştır. Yani çünkü ee, bir kaide konulduğu zaman her zaman galip olan esas alınır. Öyle değil mi? Ve istisnaları varsa da istisnaları zaten vardır. Onun için iki taraf gibi de olmamak lazım. Yani fer'i bir meselede bir usul kaidesine muhalif bir hadis bulduk diye bütün ümmetin ikrar ettiği bir kaidenin üzerine çarpı atmak da yanlıştır. Bu zahirliktir. Hâkeza fer'îm'e bir meselede sahih olan bir hadis olduğu zaman o kaide var diye o hadisi görmemezlikten gelip onun üzerine çarpı atmak veya onu tevhül etmeye kalkmak bu da yanlıştır. Öyle değil mi? İkisinin arasını bulmak lazım bir şekilde. Anlaşıldı. Şimdi bu meselenin aslı nedir? Bu meselenin aslı şudur. Mesela örnek veriyorum. Misal işte Mughnil Muhtaç sahibi Mughni'l-Muhtaç kimin kitabıdır? Bilen var mı? Yok. O Mughni'dir. Mughni ayrıdır, Mughni'l-Muhtaç ayrıdır. Mughni'l-Muhtaç, İmam Nevevî'nin yazmış olduğu minhaç kitabı var. Şafi fıkhında umde kabul edilen metinlerden, Şafi fıkhının özünü topladığı minhaç kitabı var. Mughni'l-Muhtaç, bu minhaç kitabının şerhidir. Tamam Mesela o kitapta Mughni'l-Muhtaç'ın sahibi ne diyor? Diyor ki ee, bir adam revatip olan sünnetleri sürekli bir şekilde terk ederse onun ada adaleti düşer, şahitliği kabul edilmez. Mesela, misal. Hakeza mesela Baci Muvatta şerhinde ne diyor? Muvatta da İmam Malik'in yazdığı ilk bilinen musannaf hadis kitaplarındandır. Diyor ki işte e, bizim mezhebimizde şeyi terk edenler, revatip sünnetleri mesela terk edenlerin şeyi düşer. E, şahitliği düşer diyor mesela. Hakeza o e, kitabını biliyorsunuz. Mecmu'u kimin kitabıdır? İmam Nebevin'indir. Ne, ne üzerine yazılmıştır? İmam Şirazi'nin yazdığı mühezzet metninin üzerine yazılmış olan bir şerhtir değil mi? Ve ansiklopedidir. Yani hem Şafi'i fıkhında hem Fık'ul Mukaran'da yani karşılaştırılmalı fıkı e, babında. Fıkhın bir de böyle bir kısmı var biliyorsunuz. Fık'ul Mukaran dediğimiz. Orada Mevsu'a olan, ansiklopedi olan bir kitaptır. Orada mesela Hakeza aynısını söylüyor. Bir de biz fıkıh dersinde özellikle neyi gördük? Dedi ki İmam Ahmet diyor ki, Hanbeli Fukhası İmam Ahmet'ten naklediyor diyor ki مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ عَمْدًا فَإِنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ Değil mi? وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ Kim vitri amden bilerekten terk ederse o adam nedir? O adam kötü bir adamdır ve onun şahitliği de kabul edilmez. Şimdi dikkat ederseniz burada bir insana adaletinin düşmesi, şahitliğinin kabul edilmemesi bu tip şeyler var. Doğru mudur? Doğrudur. Lakin burada alimlerin söylemiş olduğu bu sözle iki şey müşkil durumda. Hem asıl müşkil durumda hem ferah müşkil durumda. Nasıl? Asıl müşkil durumda çünkü sünnete getirmiş oldukları tanım ile Furu'da söylemiş oldukları şey birbiriyle uyma. Hem zem var hem ikab var. Doğru mudur? Doğru. Furu'da buna uymuyor. Nasıl uymuyor mesela Furu'da buna? Örneğin bir hadis aklınıza getirin. Mesela vitir babında zikretmiş olduğumuz bir hadisi düşünün. Buna aykırı olabilecek bir hadis söylesin biri. Yok bu yaptıklarına yani ulemanın bu yaptığına. Ki, haktır, onu terk eden olmadı. Vitri terk etmenin sorun olmadığına dair yani insana bir ikap getirmeyeceğine dair. Mesela biz demiştik ki hem İmam Bukhari'nin hem de İmam Müslüm'ün birçok ayrı sahabeden nakletmiş olduğu Peygamber Vesselam'la bazı insanların arasında geçen diyaloglar var. Öyle değil mi? Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi İmam Müslümün Enes'ten rivayet etmiş olduğu biz Peygamber Aleyhisselatu Vesselama soru sormaktan nehiy olmuştuk. Bizim hoşumuza giderdi ki Badilerden yani Badiyeden Arabilerden akıllı olan bir adam gelsin, Peygamber'e soru sorsun ve Peygamber de ona ne yapsın, cevap versin diye. Öyle değil mi? Adamın bir tanesi geldi. Doğru mu? Başladı Peygamber'e soru sormaya Soru neden ibaret? Beş tane farzdan ibaret. Öyle mi? Başka, başka bir şey senin üzerine yoktur diyor aleyhissalatü vesselam, doğru mu? Yine mesela Enes e, naklediyor, diyor ki biz Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber otururken badiyeden biri geldi dedi ki hanginiz Muhammed'dir? Biz dedi ki bak şurada oturan beyaz ve sırtını yaslamış olan adamdır. Adam dedi ki bak ben sana bazı sorunlar soracağım. Ve biraz da böyle hani çok soracağım. Onun için bana karşı bir şey hissetme yani bana kızma diye. Başladı işte Allah mı seni gönderdi? İşte seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki Allah seni neyle gönderdi? Falan. Hakkese Neş'ten gelen saçı başı dağınık adamın kısası değil mi? Tarha ibn Ubeydullah e ne dedi? Peygamber'e en son dedi ki وَاللّٰهِ لَا اَزْيِدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا اَنْقُسُ Yani ne arttırırım ne de eksiltirim. Doğru mu? E Veyahut da işte Peygamber en son ne dedi peki bu adama? Yani beş tane farzın İslam'ın üzerine bina dediği beş şeyin üzerine ne arttırırım, ne de eksiltirim. Peygamberimiz adama ne dedi? Doğru söylediyse cennete girecektir. Ve adama levm olmadığı gibi, zem olmadığı gibi, ikap olmadığı gibi bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adama cenneti vaat ediyor. Doğru mu? Ama burada fukuanın yapmış olduğu o zaman hem usulü aykırı, görüntüde hem de furu aykırıdır. Anlaşıldı? Şimdi bu meseleyi nasıl açıklayacağız biz? Bu meseleyi bir şöyle e, açıklayacağız. Birincisi diyeceğiz ki, e, insanın adaletinin veyahut da insanın şehadetinin kabul edilmemesi, insanın günahkar olmasını gerektirmez Bu birinci mesele, tamam Yani e, biz eğer sünneti e, kendi önümüzde olan nazımdaki gibi e, şey yaparsak, tanımlarsak bunu bu şekilde açıklayacağız, tamam Yani ma وَالنَّدْبُ مَا فِي فِعْلِهِ السَّوَابُ وَلَمْ يَكُمْ فِي تَرْكِهِ عِقَابُ Diyeceğiz ki bir insanın şahadetinin düşmesi, bir insanın adaletinin düşmesi ikab değildir. Çünkü ekab ukravi bir durumdur değil mi? Bu dünyevi olan bir durumdur. Alimlerin burada yapmak istedikleri şey nedir? Alimlerin burada yapmak istedikleri şey şudur. Başka bir asla dayanarak bunu yapmışlardır. Doğru mu? Sünnetin, hadisin ez sağlamlığı için, kuvveti için, insanlardan mutmainlik oluşturması için <gülüyor> veyahutta mahkemelerde insanların kanlarının, canlarının, mallarının koruma altına alınabilmesi için ancak güvenilir olan insanların şahitliğini kabul etmişler, ancak güvenilir olan insanların rivayetini kabul etmişler hadislerde. Öyle mi? Bunun sebebi de nedir? Dini koruma altına almak ve insanların canını, malını, arzını koruma altına almaktır. Ama bu dünyada bu insanlara bir ikap getirmemiştir beraberinde. Değil mi? Sadece bu nedir? Bu bir maslahat açısından yapılmış olan bir ameliyedir ama medeh ve zem diye tanımladığımız zaman bunun hiçbir açıklaması yoktur, tamam? Biz eğer sünnetin tanımını مَا يُمْدَحُ فَعِلُهُ وَلَا يُذَمُّ تَعِكُهُ dediğimiz zaman bunu açıklayabileceğimiz bir yön yoktur, doğru mudur? Bir takım tekellüflere gidebiliriz, yani zoraki bir takım açıklamalara kalkışabiliriz. Ama insanın böyle gönlüne su serpecek bir açıklama maalesef ne değildir, ee, şey, mevcut değildir diye. Tek tek bir alimin sözünü açıklamak kolaydır. Mesela İmam Ahmet'in sözüne gelince diyebiliriz ki İmam Ahmet'in sözü belki vitri vacip gördüğünden dolayıdır. Gerçi demiştik o dersi anlatırken de demiştik yani mezhepten muteber olan vitr sünnettir. İmam Ahmet'ten sahih olan rivayet vitr-i sünnettir. o da diyebiliriz ki İmam Ahmet işte bir de atın kötü rivayetin insanlar arasında bu tip insanların şahitliğinin geçersizliğiyle maslahatı korumuştur ama umumi bir cevap yok. Yani böyle genel olacak ha bu konudaki cevap budur diyebileceğimiz maalesef bir cevap yoktur. İşte herkes birtakım açıklamalara veyahut da konuyu açıklamaya çalışmış. En güzeli ne demektir? Konunun başında söylediğimizi söylemek. Yani usulde konulan bazı kaideler bazen furudaki bazı tatbikatlarla uyuşmaya bilir. Ondan dolayı her birini kendi içinde incelemek lazım. Ne furuda böyle bir şey var diye sünneti mendubu mendubun tanımının üzerine çarpı atmak lazım. Ne de usulde böyle bir şey yapılmış diye fukanın bu uygulaması yanlıştır deyip e, çöpe atmak lazım. Çünkü sonuçta onlar da bunu yaparken yine e, insanların maslahatını yani dinin maslahatını ravilerde, insanların maslahatını da şahitlerde gözetmişlerdir. Anlaşıldı mı burası? Anlaşılmayan bir şey? Yok. <gülüyor> Bununla ilgili sorusu olan var mı? İşin bu kısmıyla alakalı soru sormak isteyen var mı? İkinci bir meselemiz ise bizim nedir? Özellikle mustahab babında e, mustahab demiş olduğumuz şey veyahut da bizim e, sünnet demiş olduğumuz şey hakikaten mi memurdur? Yoksa mecazen mi memurdur? Ne demek bu? Bu şu demek. Yani öncelikle <gülüyor> alimler ee, sünnetin de müstahabın da emredilmiş olduğunu söylemişlerdir. Zaten biz tanımını yaparken ne dedik? Dedik ki Yani cazim olmayan bir üslupla ama sonuçta bir talep vardır. Talepte ne sigasıyla olur? Talep emir sigasıyla olur. Öyle değil mi? O zaman ee, mustahap da memurdur. Yani emredilmiş olandır. Doğru mudur? Yani eğer mustahap kendisi aslında matlup ise öyleyse kendisi nedir? Memurdur aynı zamanda. Çünkü siz bir şeyi birinden talep ederken hangi uslupla, hangi sigayla talep ediyorsunuz? Emir sigasıyla talep ediyorsunuz. Öyle değil mi? Ha, güzel. Şimdi bu defa şurada ihtilaf etmişler usulcüler kendi aralarında. Peki bu emir hakikaten mi emirdir? Yoksa mecazen mi emirdir? Tamam? Yani hakikatte emir değildir ama o da talep edildiğinden dolayı biz buna mecazen mi emir diyoruz? Emirle hiçbir alakası yok mudur? Yoksa hayır. Bu da şeydir. bu da gerçekten memurdur diye. Şimdi bunu niye böyle bir şeye gitmişler? Onu önce söyleyeyim ki konuş olsun, konu anlaşılsın. Şundan dolayı böyle bir ayrıma gitmişler. Mesela diyelim ki bizim önümüze bir tane hadis geldi. Ve hadiste emir sigasıyla varit olmuş olan bir hadis var. Anlaşıldı Önümüze bir tane hadis geldi ve emir sigasıyla varit olmuş olan bir tane hadis var veyahut da bir tane nas var. Ma, me, mendub, hakikaten me'murdur, yani o da emredilendir diyen adam, hemen direkt bu hadisten çıkan hükme vaciptir diyemez. Araştırması lazım. Çünkü vacip de olabilir, müstehab da olabilir. Eğer hem emir me'mursa, hem vacip de me'mursa, hem de müstehab da me'mursa, Öyle mi? Emir sigasıyla gelen bir ayet veya emir sigasıyla gelen bir hadis önümüze geldiği zaman hemen bundan çıkacak olan hüküm vaciptir diyemeyiz o zaman. Bu görüşteysek. Ne yapmamız lazım? Diğer delillere bakmamız lazım. Eğer bu emir sarf edilmişse tamam müstahaptır. Ama sarf edilmemişse o zaman vaciptir. Anlaşıldı. Bu da çok önemli bir mesele. Yani özellikle fıkıhta, tatbikatta çok önemli olan bir mesele. Ama biz desek ki Hayır, müstehap sadece mecazen memurdur. Aslında emredilmemiştir. Sadece emir sigasıyla o da çağrıldığı için, talep edildiği için biz mecazen ona da şey demişiz. E ona da memur demişiz. E mesela desek, emir sigasıyla önümüze bir tane delil geldiğinde hiç araştırma yapmadan direkt bundan çıkan hüküm vaciptir dememiz lazım. Anlaşıldı mı aradaki fark? Şimdi o zaman şöyle bir şey söylediğimiz zaman. Mesela bunun furodaki yansıması çok önemli. Mesela çok yerde diyelim şu ana kadar biz fıkıhta... Bazı şeyler gördük, bazı hadisler gördük, emir sigasıyla varit olmuş ama cumhur bunu vacip kabul etmemiş mesela. Genelde öyle değil mi? Cumhur genel itibariyle emir sigasıyla da varit olsa hadisler, mesela örneğin madmamayla istinşah gibi. Doğru mudur? Şey olarak kabul etmemişler, vacip olarak kabul etmemiş mesela cumhur ulema. Niye? Sebebi nedir? Bundan dolayıdır. Ama mesela bazıları varit olduğu gibi demişler, hayır bu emir sigasıyla mesela zahirler özellikle değil mi? Emir sigasıyla varit olmuştur ve bu ondan dolayı da nedir? Ondan dolayı da vaciptir evet demişler. Bir de ne var tabi? Bir de daha bir yani konunun tabi tafsilatını anlatmıyorum şu anda. Aslında konu öyle değildir. Konu yan karinelerle oradaki emir vacip olduğuna denildiler değil mi? Dün de anlattığımız gibi dedi ki yan karineler var. Yani emir var, terk yok. Devam var, tüm hadislerde var. Bunlardır bunun vacip olduğunu gösteren. Yoksa mücerret olarak emir sigasıyla varit olması da değildir. mücerret olarak Peygamberimizin sürekli devam etmesi de değildir. Değil mi? İkisi birbirinden farklı şeylerdir. وَالْحَصِرِ كَلَامِ Demek ki bu meselenin e, tatbikatta çok ciddi bir önemi var. Yani memur da da hakikaten memurdur diyen alimler kendilerine emir sigasıyla bir hadis veya bir ayet varit olduğu zaman, araştırma yapmadan ondan sonuç çıkarmazlar. Önce bir araştırma yaparlar, bakarlar hele başka hadis var mı, başka ayet var mı, başka bir asıl var mı yoksa vaciptir derler. Ama hayır, mendub mecazen me'murdur diyen alimlere gelince, onlara göre emir sigasıyla varit olmuş olan her şey e, nedir? Emir ile varit olmuş olan her şey vaciptir. Bu niye böyle bir meseleye, usul-fıkhata tartışmışlar anlaşıldı mı burası? Yani bir kitabı açtığımız zaman mesela, emir hakikaten mi? Ee, müstahap hakikaten mi memurdur yoksa mecaz elmi mi memurdur ne ne alakası var ki zaten çoğunun usul fıkı bidat görmesinin sebebi kafalarının çalışmıyor olmasından dolayıdır yoksa usul fıkı'ta bir problem yoktur mesela adam ağzını doldura doldura diyor ki usul fıkı'daki çoğu şey bidattır diyor usul fıkı sonradan çıkmış zaten diyor bir taksimatlar ya gayeleri de diyor hadis ilmini ortadan kaldırmaktır öyle mi yani İmam ahmed'in dediği gibi اَضَلُّ مِنْ حِمَارِ اَب۪يهِ Yani babasının şeyinden daha sapkındır e bunu söyleyen bir adam. Usul fıkhı niye konmuştur? Hadislerin, ayetlerin daha doğru anlaşılıp Allah'a sahih veci üzere ibadet etmek için konmuştur değil mi? Meselelerini de ancak akıl sahibi olan insanlar anlarlar. Yani niye alimler böyle bir konuyu anlatmışlar vesaire. Şimdi buna böyle bir ayrıma gitmelerinin sebebi ise delillerin kendi yanlarındaki ihtilafıdır. Mesela cumhur ulema demiş ki emir de, müstehap hakikaten memurdur. Tamam. Cumhur-i demiş ki, emir de, müstehap hakikaten memurdur. O zaman ne demektir bu? Cumhur-i ulema kendilerine varit olan bir ayet veya hadis olduğunda hemen o ayet veya hadisle bir şeyin vücubuna değil, emir olduğundan dolayı vücubuna değil, araştırma yaptıktan sonra yani sarf edici bir karine var mıdır, yok mudur baktıktan sonra bulamadıklarında Demişler ki buradan çıkan hüküm nedir? Buradan çıkan hüküm e, vaciptir. Ama sarf edici bir karine buldukları zaman ise burada var olan hüküm nedir demişler? Burada var olan hüküm menduptur demişler. Bunu söylemelerinin sebebi şudur. Demişler ki birincisi biz şari'in kullanımına baktığımız zaman hem menduba hem de vacibe emir kelimesini itlak etmiştir. Tamam? Cumhur usuliyin yani usulcilerin cumhuru bu görüşü söylerken demişler ki biz hem şariain örfüne şariain istihmaline baktığımız zaman şari bunu kullanırken emir kelimesini hem vacip için kullanmıştır hem de şey için kullanmıştır. Mendub için kullanmıştır. Mesela örnek demişlerdir ki Allah ze ve diyor ki innal lahe ya'muru bil adli vel ihsani ve ita izil Doğru mu? İn Allah'a muvakkat ki Allah يأمر emrediyor. Bak dikkat edin emrediyor. Neyi emrediyor? Adaleti, ihsanı ve yakın olanlara vermeyi emrediyor. Şimdi adaletin vacip olan kısmı vardır. Müstahap olan kısmı vardır. İhsanın vacip olan kısmı vardır, müstahap olan kısmı vardır. Akrabaya vermek her zaman vacip midir? Yani ben mecbur muyum bütün akrabalarıma vermeye mecbur değilim. Bazen mecbur olduğum durumlar vardır. Öyle mi? Anne babanın nafakası gibi veyahut da işte kimsesiz kalmış ve bana muhtaç olan yakınımın nafakası gibi bir de o onlarda vardır. Ben istersem onlara veririm. Ekstradan yardım yaparım. Bu da nedir? Bu da müstahaptır. Bak buradaki emir yani اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ يَأْمُرُ kelimesindeki bu emir hem vacibi kapsıyor beraberinde hem neyi kapsıyor hem de müstehabı kapsıyor. Daha açık bir ifade mesela Allah ayet-i kerime diyor? Hac suresine وَفَعَلُوا الْخَيْرَ وَفْعَلُوا الْخَيْرَ Hayrı yapınız. Öyle mi? Hayır kaç kısımdır? Bir, iyilik, hayır iki kısımdır. Vacip olan hayırlar vardır. Bir de ne vardır? Müstehap olan hayırlar vardır. Doğru mudur? Vacip olan hayırlar, müstehap olan. Bak burada emir sigası, اِفْعَلُوا'daki emir sigası, hem vacip olan hayırı kendi içerisinde kapsar, hem de müstehap olan hayırı kendi içerisinde kapsar. Anlaşıldı. Hakeza demişler ki, mesela normalde e, ikisinin de tabiatı aynıdır demişler. Yani vacib ile mendubun tabiatı aynıdır. Nasıl tabiatı aynıdır? İkisi de istidâul faildir veya talebul faildir. Doğru mudur? Sadece sonuç noktasında ayrılırlar. Yani ekap ve sevap noktasında ayrılırlar. İkisinin terettüp eden ikapla birbirine terettüp eden sevap birbirinden ayrılır. Ama hakikatte ikisi eşittir. İkisi de Allah Azze. مَا تَلَبَ الشَّارِعُ فِعْلَهُ İkisini de tanımlarken ne diyoruz? مَا تَلَبَ الشَّارِعُ alehu. Vacib için de söylüyoruz? Müstahap içinde söylüyoruz. Nerede ayrılıyorlar? Taleben gayra cazimin, taleben cazimen diyoruz. Öyle mi? Yani söyleme şeklindeki cezim sadece birbirinden farklıdır. Ve buna bina olarak da üzerine terettüp eden, yani o sigadaki cezmin kesinliğin üzerine terettüp eden farzi sevap ve ikabın dereceleri birbirinden farklıdır. Anlaşılıyor değil mi? Mesele anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor mu mesele? Anladın yoksa? Anlam Anlamadınsa sor bir daha anlatayım mübarek. Niye bakıyorsun? Ee, demişler ki bak. şeyler Cumhur ulema ayetlerden neyi kastettiklerini anladın mı yoksa? Ayetleri anladın değil mi? Heh, güzel. Demişler ki e, ikisinin de temelde ikisinin de iste istekte ikisi de aynıdır. Yani mesela müstahap da Allah tarafından talep edilen değil midir? Doğru mudur? Vacip de Allah tarafından talep edilen değil midir? Bak talep konusunda ikisi iştirak etti mi birbirine? Talep konusunda. ikisi de şare tarafından feli matlup olandır, tamam İkisi de böyle olunca demişler, o zaman demek ki emir hem muhacibi kapsar talep yönüyle, hem de müstehabı kapsar yine ne yönüyle? Talep yönüyle. Neyi kastettikleri anlaşılıyor değil mi? Tamam. Ayrıyeten demişler, mesela biz fukahanın da istilahına baktığımız zaman, yani aslı, fer'a tatbik eden fukahanın istilahına baktığımız zaman, Emru iğabın demişler, emru nedbin demişler. İkisine de emri itlaq etmişler. Hatırlıyorsanız mesela özellikle fıkıhta biz bazı hadisler için ne dedik? Dedi ki buradan alemler vücubiyeti çıkarmamışlar. Peki bu emri nasıl isimlendirmişler? Emru nedbin, emru irşadin, öyle değil mi? Yani her emir emru vücubin değildir. Her emir emru vücubin, ucubiyet ifade eden emir değildir. Bazen irşat için de emredilmiş olabilir. Yani şunu yap dersin, Kastın orada nedir? Onu irşat etmektir. Doğru mudur? Kastın onu ne etmektir? Kastın onu irşat etmektir. Anlaşılıyor değil? İnşallah. Karşı taraftakiler, bazı alimler de demişler ki bunlar ferdi usulcüler. Ferdi olarak var olan bazı usulcüler de demişler ki hayır demişler. Müstahap me'murdur ama hakikaten me'mur değildir. Mecazen me'murdur demişler. Tamam. Ne? güvenerek bunu söylemişler. Neye dayanarak bunu söylemişler? Demişler mesela Allah azze ve celle ayet-i kerimede diyor ki: "Felyahzir <gülüyor> ellezine yuhalifun an emrihi en tusibehum fitnetun ev yusibehum azabun elim." Onun emrine muhalefet edenler kendilerine bir fitnenin veya elin verici bir azabın dokunmasına dokunmasından sakınsınlar. Doğru mu bak? Onun emrine ''O'nun emrine'' ''Fel-yahzerillezine yukhalifûne an emrihi'' ''O'nun emrine muhalefet edenler'' Demişler eğer mendub hakikaten memursa o zaman menduba muhalefet eden adamın da aynı şekilde kendisine bir fitnenin veyahut elin verici bir azabın dokunmasından korkması gerekir. Tamam Ama demişler bizim dediğimiz gibi olursa yani emir hakikaten değil sadece mecazen memur olursa Öyle mi? Buna gerek yok. Yani biz deriz bu sadece isimlendirmede biz buna memur diyoruz. Yoksa hakikaten memur olmadığı için ona muhalefet edenlerin de ne elin verici bir azap ne de kendilerine isabet edecek bir fitneyi beklemelerine gerek yoktur demişler. Doğru mudur? Yine mesela demişler ki Peygamber Aleyhisselatü misvak babını hatırlarsanız fıkıhta ne diyordu? لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُدُوءٍ Dedik bazı rivayetlerde ''مَعَ كُلِّ diyor. Öyle mi? Peygamber diyor ki, ben eğer ümmetime ağır gelmeyecek olsaydı onlara her abdestle beraber misvak kullanmalarını emrederdim. Doğru? Ee, misvak kullanmak müstehap değil mi? Misvak kullanmak müstehap değil midir? Müstehaptır, öyle mi? E peki bu alimler diyorlar, eğer müstehabın kendisi hakikaten memursa Peygamber niye bir daha diyor ben onlara emrederdim? Anlaşıldı mı neyi kastettikleri yani eğer Kul, müstahab'ın kendisi hakikaten memursa, peygamber niye diyor La zaten müstahab, zaten kullanmış, zaten kullanılmasını tavsiye etmiş diye iki tane itiraz getirmişler. Tamam Bu alimler onlara ne demişler? Alimler demişler ki biz her emir hakikatinde vücubiyeti veya istihbabı gerektirir demiyoruz ki. Biz zaten diyoruz eğer emir sarf edilirse veya yan bir karineyle beraber mevcut olursa veyahut da talebindeki cezmiyet Kesin bir sigayla olmazsa müstahaptır. Eğer olursa da nedir? Olursa da vaciptir. Anlaşıldı? Yani biz emri mutlak olarak alıp her halükünde, her halükarda ikisine de şamildir demiyoruz ki. Biz diyoruz ki emir aslında ikisini de kapsar ama kareneler birbirinden ayırır ikisini. Sıgadaki talep peygamberin risaletu vesaire, fiili davranışı, sahabenin anlayışı vesaire bunlar ikisini birbirinden ayıran fasıllardır. Ondan dolayı sizin bu itirazınızın da neyi yoktur? yeri yoktur. Yani bu ayeti o zaman nasıl açıklıyor cumhur ulema? Kim peygamberin kesin bir sigayla sarf edilmemiş emrine muhalefet ederse elin verici bir azabı beklesin. Tamam? Anlaşılıyor değil neyi kastettikleri İnşallah. Peki bunun furuaha yansıması neydi? Yani neden dolayı alimler bunu tartışmışlar? Bu furuaha nasıl yansır dedik? Furua, önümüze bir tane emir ifade eden bir ayet veya ota emir ifade eden bir tane hadis geldiği zaman Mesele orada açığa çıkar. Cumhur-i direkt direk araştırmaya gider, sarf edici bir delil olmazsa bu emri vacibe hamleder. Tamam Ama şey ise öyle değildir. Ee, emir hakikaten, memur, müstahap hakikaten memur değildir, mecazen memurdur diyen ise hayır. Hakikaten memur olan sadece vaciptir, emir gelen sigaların da hepsi de vacip olması lazım demeleri lazım. Bunu savunanlar mesela Cessas, bunu savunanlar mesela Gazali, bunu çav savunanlarda mesela Fakhreddin Razi kendi müntesip oldukları feri mezep baştan sonra buna muhalif yalnız. Bir de böyle bir sıkıntı var. Anlaşıldı? Bunların kime müntesip olması lazımdı? İbn Hazm'e Zayiriye müntesip olması lazımdı. Ama bunların mesela Cessas Hanefi, Gazali Şafi, Razi Şafi, öyle değil mi Fakhreddin Razi? Bunların mezhepleri ama böyle düşünmüyor. Yani Furu'da kendi mezhepleri bu şekilde ne yapıyor? Kendi mezhepleri bu şekilde amel etmiyor. Bu da fikir babından inşallah sizin yanınızda mevcut bulunsun. Konu anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Yani bununla ilgili soru sormak isteyen bu anlattığımızla alakalı. Şimdi normalde ben daha önce de söyledim. Ee, usul fıkı ilim zaten kendi nefsinde zor olan bir şey. Usul fıkı da ilimlerin arasında zor olan bir şey. Yani anlamak için e, biraz insanın gerçekten çaba sarf etmesi. E, gerekiyor. Ama insan daha sonra anladıktan sonra da bu defa birçok mesele insanın önünde aydınlanıyor. Yani kendisi çok acı ama semeresi en tatlı olan ilim de şeydir e, Usul fıkıhtır. İnsan fakihlerin bazı tasarruflarını anlıyor. Fıkhi mezheblerdeki bazı ihtilafların nedenini anlıyor e, mesela vesaire. Ve en geniş olan mesela ilimlerden bir tanesi nedir? Lugat ilmidir. Bir tanesi usul usül fıkıh ilmidir. Yani sonu gelebilecek bir ilim e, değildir. Sürekli mutalaa etmek lazım, sürekli bakmak lazım, tatbikatları incelemek lazım. Ancak o şekilde e, anlaşılır ve birçok meselesi de yani benim gördüğüm kadarıyla Allah'u u e, insanı ilk etapta tam ile anlayacağı gibi değildir. Yani dinlersin bir şey anlarsın, okursun bir şey anlarsın, kendin bir konuyu araştırma yaparsın başka bir şey anlarsın. O fende çok ehil birini dinlersin, daha daha başka bir şeyler anlarsın. Bizim şu anda bizim için matlup olan şey meselenin aslını anlamaktır. Tamam Meselenin aslını anlamaktır. Burası anlaşıldı değil mi? Devam edelim mi yoksa? Duralım mı burada? Tamam inşallah. Nerede durmuş olduk o zaman? Ee, Müstahap hakikaten mi memurdur? Yoksa mecazen mi memurdur? Anlaşıldı? İnşallah. Tamam. Sorusu olan yoksa bitirelim dersi. Vah bu. Bunun dışında hocam. Sor bu ayrılıyor ya. Nehi de bu şekilde ayrılıyor mu? Nehî de bu şekilde ayrılır. Tabii. Nehî kendisini sarf eden bir delil olduğu zaman o zaman nehî-i irşâdin olur. Yani şey gibi mesela işte Rasûlullah soğana sarımsak da kendi yani mescidimize geldik. Mesela olabilir. Ee, veyahut da diyelim ki cumhur ulemanın anlayışı üzerine söylüyorum. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki sizden biri mescide girdiğiniz zaman iki rekat namaz kılmadan oturmasın. Değil mi? Mesela bütün cumhur ulema e, tahiyyatü'l mescid namazını ne diye kabul etmiş? Sünnet diye kabul etmiş. Doğru değil mi? Sünnet demişler tahiyyatü'l mescid. Ama burada nehi var. Bu nehi ne diye kabul etmişler? Nehyu irşat diye kabul etmişler. Yani kesin nehyu tahrim değil de nehyu irşat diye kabul etmişler ve benzeri. Tabi bunları yaparken daha önce de söylediğimiz gibi yani mutlak bir şekilde değil de mesela e, bunu e, sarf edici deliller bulmuşlar mutlaka. Yani burada zaten sorun noktası neresi? Benim sürekli dikkatinizi çektiğim nokta. Çünkü çoğu insan e, fıkıhta ehli hadis olmayı veya selefi olmayı zahiri olmak olarak anlıyor. Bu çok büyük bir yanlış. Yani bugünkü var olan fıkıh anlayışı bu selefilik, melefilik değil yani. Bu ne hadisçiliktir, ne ehli hadis olmaktır, ne de şeydir. Bu zahirliktir yani i̇bn Hazm'ın e, mezhebidir. Ondan dolayı dikkat etmek lazım. Yani mesela şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki -Kur ''Ey Kur'an ehli bitir kılınız.'' Tamam? Burada ne vardır? Burada bir tane emir vardır. Doğru mudur? Eutiru. Alimlerin buna emru icabin dememesin, emru irşadin demesinin sebebi nedir? Zikretmiş olduğumuz hadislerdir. Bukhari'deki enes hadisi, Aburayra hadisi, Müslim'deki enes hadisi, Bukhari Müslim'deki Talha ibn Ubeydullah hadisi, değil mi? Bunlardır. Yani İslam'ın esaslarını anlatan "Hal alayya gairu halal illa antatouh" dediği şeydir. Yani bu, bu açıktır demişler. E burada da emir var. O zaman demişler ki bu emr, emru irşattır. Hakeza nehiler de öyle. Mesela diyelim ki bakmışlar bir defasında peygamber sukut etmiş bir yasaka ama kendisi bunu etmiş. Mesela demişler demek ki buradaki nehi nehi ne değildir? Nehi irşattır. Mesela ayakta su içme gibi. Değil mi? Ayakta su içmeyin ama kendisi ayakta su içmiş. Demişler buradaki nehi nehyu şey değildir. Eee nehyu fesat değildir. Nehyu tahrim değildir. Nehyu nedir? Nehi irşattır. Veya ne nehy, e, nehyu e, kerahadır. Mesela demişler. Yani bunları hep sarf edici deliller var olduğundan dolayı yapmışlar. Tamam? İnşallah. Ama şu şunu da bozmaz. Yani lügatta asıl olan, asıl olan emrin ucubiyete nehyen ise fesada delalet etmesidir. Bak bu bunu da bozmaz. Bu lügattaki asıl olan şey budur. Ama en kullanımı, çünkü şari'in her yaptığı illa lügatla uyuşacak diye bir kaide yok. Değil mi? Daha önce de anlattık. Yani lügatla uyuşabilir. Ama her konuda şare'in yaptığı lügattaki isti'mal, lügat kaidelerine uyacak diye bir şey yok. Şare'in isti'mali, örfü her zaman lügatın isti'maline ve örfüne mukaddemdir dedik değil mi? İnşallah. Vâkiru da'vâna en elhamdülillâhi rabbil